Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz oldurgan fiiller. Geçişsiz fiiller T, Ar, Dır ve R ekleriyle geçişli olabilmektedir. Bu şekilde oluşmuş fiillere oldurgan fiiller de diyoruz. Örneğin uyumak fiili geçişsizdir. Uyutmak fiili ise geçişlidir. Kadın yatağında uyuyor cümlesinde kadın neyi uyuyor veya kimi uyuyor diye soramayız. Çünkü uyumak fiili Nesne almaz. Ancak kadın çocuğunu yatağında uyutuyor cümlesinde, kadın neyi uyutuyor veya kimi uyutuyor diye sorabiliriz. Çünkü uyumak fiili nesne alır. Oldurgan fiil olan birkaç cümle söyleyelim. Yerli yersiz telefonları bizi bıktırdı. Konuşmaları acımızı dindirdi. Kaza hepimizi ağlattı. Palyaço'nun hareketleri... Hepimizi güldürdü. Annem hafta sonları bize kek pişirir. Komşu Merhaba Zeynep. Nasılsın? Merhaba Şuleciğim. Nasıl olayım bildiğin şeyler işte. Bu bizim üstteki Melahat Hanımlar... Bizi canımızdan bezdirdi. Her gün üst kata çıkıyorum. Çocuklarına biraz çek düzen ver diyorum ama nafile. Hala her dakika ya fülüt çalarlar ya da halay çekerler. Zeynepciğim sorma. Bizim yandaki yıldız hanımlar da aynı. Son olarak Kazım'ı çıldırttılar. Dün akşam gitti, dayandı kapılarına bizi bıktırdınız. Yeter artık diye. Ama dinleyen kim? Aynı tas, aynı hamam. Hiçbir şey değişmedi. Biliyor musun daha geçenlerde o çocuklar bizi çok güldürdüler. Önce biri diğerini arkadaşına dövdürdü. Sonra niye kardeşime vuruyorsun diye çocuğa saldırdı. Güler misin ağlar mısın? Bizimkiler de önce bizi çok sevindirdiler. Sonra da üzdüler. Gelip özür diledi beşi birden. Kusura bakmayın bir daha asla gürültü yapmayacağız dediler. Ertesi gün sanki yanımıza gelen onlar değil. Öyle vallahi Şule işimiz zor. Bu arada senin kız nasıl neler yapıyor? Sorma Zeynep. Dün hepimizi ağlattı. Dershaneden eve gelirken karşıdan karşıya geçiyormuş. Bir araba hızla gelen motosikleti görmeyince kaza olmuş. Bizim kız da oradan geçiyor tabii. Motosikletin üstündeki çocuğu araba sürüklemiş. Bizim kız da yardıma koşayım derken tansiyonu düşmüş. Öylece yığılmış. Hastaneden aratmış bizi. Koştuk, aldık eve getirdik. Şimdi yatıyor. Hay Allah, geçmiş olsun. Ben tansiyon aletini Ali'ye getirteyim. Akşam uğrarız size. Tabii Zeynepçim bekleriz. Tamam, akşam görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere Zeynep, sağ ol. Şimdi okuyacağımız metindeki oldurgan fiillere lütfen dikkat edelim. Selçuk, kardeşini otobüs terminalinden yolcu ettikten sonra annesini arar ve Melike'nin otobüsünün hareket ettiğini, beş saat sonra onların yanında olacağını söyler. Annesi bir yandan mutluyken diğer yandan da üzgündür. Artık Melike, AB’nin yanında değildir. Onu orada yalnız bırakmıştır. Bu onu üzerken, Melike'nin bundan sonra ailesinin yanında yaşayacak olmasına da sevinir. Babası Melike'yi okutmuş, hemşire olması için elinden geleni yapmıştır. Melike ise çocukluğundan beri hep öğretmen olmayı istemiştir. Ama nasıl Selçuk'a polis olmayı uygun görmüş, onun polis olmasını sağlamış, Melike'yi de kendi çizdiği yolda ilerletmiştir. İki çocuğu da babasının istediği meslekleri seçmiş, sırf o mutlu olsun diye kendi hayallerini hiçe saymışlar. Kazım Bey artık Melike'yi kendi semtlerindeki polikliniğe aldırmış, kızının baba evinde olmasını istemiştir. Selçuksa doğu görevini tamamlayıp baba evine dönmeyi beklemektedir. Kazım Bey, oğlunu da İstanbul'a getirtecektir. Tayin zamanını beklemektedir. Annenin bu her şeyi kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştiren babaya artık tahammülü azalmıştır. Ama çocuklarını bırakmak onun için hayatın sonudur. Çocuklarının artık yanında olacak olması anneyi sevindirir. Ama onların babaları yüzünden bir saniye bile mutsuzluğa itilmesine Gönlü razı olmaz. Kazım Bey eşinin ya da çocuklarının isteklerini çoğu zaman düşünmeyen, onları kendi istekleri doğrultusunda çekip çeviren biridir. Hayatta sadece çocukları ve kendisi varmış gibi davranmaktadır. Çocuklarını kendi istediği insanlarla evlendirecek, eli hep çocuklarının üstünde olsun isteyecektir. Çocukları babasına hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Yarında kızı yanlarından hiç ayrılmamak üzere gelecektir. Sevgili dinleyenlerimiz bugünkü konumuz oldurgan fiillerdi. Programın başında da belirttiğimiz gibi Türkçe'de geçişsiz fiiller, t, r